Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Hava'ndan herkese merhaba. Sonucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Yeni bir soru-cevap programı ile sizlerle tekrar birlikteyim. Sorularınız için kiliç.et ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Her yıl olduğu gibi bu yılda nöbet hazırlama dönemine girmiş bulunmaktayız. E, nöbetlerin hazırlanması hakkında bir takım sorular odamıza ulaşmaktadır. Bundan dolayı bugünkü sorumuz nöbetler hakkında. Nöbetler, eczacılar ve eczane hizmetleri hakkındaki yönetmeliğin 29. maddesine göre Bölge Eczacı Odası veya temsilcileri tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin kabul ve onayı ile uygulanır. Yönetim Kurulumuz her yıl olduğu gibi, bu yılda nöbetlerin bölge temsilcilerince hazırlanıp, Oda Nöbet Komisyonu'nunca incelenmesini kararlaştırılmıştır. Yıl içerisindeki nöbet değişiklikleri, bölge temsilcilerinin oluruna bağlıdır. Nöbet görevini yerine getiremeyecek meslektaşlarımızın geçerli mazeretlerini ve sağlık kurulu raporlarını bir dilekçe ile Oda Yönetim Kurulu'na hitaben bölge temsilcilerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu konuda Oda Yönetim kurulumuz nöbet bölgenizin özelliklerini göz önünde bulundurarak karar verecektir. Nöbet başvurusu için meslektaşlarımızın doldurması gereken formlar her eczane için odamız web sayfasında şifreli alana konulmuştur. Bu sene farklı olarak eczanelerin harita üzerindeki konumlarının da belirlenebileceği bir ekran hazırlandı. Bu ekranda yerel adres kayıt sistemindeki verilere göre yani ilçe, mahalle, cadde, sokak. Eczanenizin adresini belirledikten sonra harita üzerinde eczanenin konumunu işaretlemeniz gerekmektedir. Bu bilgiler kayıt edildikten sonra Eczacı Odası Üye Bilgi Bankası'na aktarım yapılacaktır. Meslektaşlarımızın Nöbet başvuru formlarını doldurduktan ve Oda Bilgi İşlem Merkezi'ne aktarılması için gerekli onay butonuna bastıktan sonra yazıcıdan çıkaracakları bir nüfus sayı en geç 10 Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bölge temsilcilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihi aşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eczane açılış ve nakil işlemlerinde 5 Aralık 2012 Çarşamba tarihine kadar